günaydın 94.9 Açık Radyo da için dinliyorsunuz ben Özge Can Kara ben de Ömer Madra desteği için Mahir Ilgaz'ın e, sevgili oğlu e, Mahir'in eşinin ismi Banu, Banu. Banu. Mahir ve Banu'nun sevgili oğulları Ozan, Silvan, Ilgaz'a çok teşekkür ediyoruz e, herhalde en minik destekçimiz şu anda evet. e, bu sabah ikimizi de güldürdü Ömer Bey'le teşekkür ederiz Ee, aslında bu haftaki haberleri başlarken ben bir anlığını da olsa Türkiye gündeminden yine uzaklaştığım için çok mutluydum Twitter'da da hatta paylaştım Bayağı da insanların hoşuna gitmiş olacak ki o da paylaşılmaya devam ediyor İklim değişikliği gündemini takip etmek bile Türkiye gündemini takip etmekten daha iç açıcı yazmıştım Pek çok insan katıldığını söyledi En azından iklim değişikliğini takip ederken e, işte kutuplar olsun İşte resimler olsun böyle doğa resimleri falan görüyoruz hani kuruyor muruyor ama yani en azından böyle bir şeyler bir topraklar falan görme fırsatımız oluyor. Seyredin seyredin biraz daha vaktiniz var. Birazcık daha vaktiniz var. 10 sene vaktimiz. falan. 10 <gülüyor> sene içinde iklim değişikliğini takip ediyoruz. Ee, geçtiğimiz Mart ayı ile ilgili bir iklim haberiyle başlayalım. Hemen geçtiğimiz Mart ayı en sıcak 2. Mart ayı oldu. Ee, bugüne kadar en sıcak Mart ayı 2016 Mart'ıydı. ...2016 gerçekten çok sıcak bir sene idi. 2017 Martı da en sıcak 2. Mart ayı olarak takip ediyor. Rekoru kırmaması da şeyden herhalde... ...işte bu şey olayı El Niño evet. olayının olmaması... ...bu sene El Niño durumu olmaması okyanus yüzeyindeki akımların. Öyle o sebeple yani. Evet 2016 sadece yılı. Sadece ikinci olmuş. Sadece ikinci olmuş. NASA'nın yayınladığı bilgileri göre Mart ayı ortalama sıcaklıkları 1951-1980 ortalamasından 1.12 derece daha sıcak gerçekleşti. 2016 Mart ayına baktığımız ise aynı ortalamadan 1.27 derece daha sıcak olmuştu. Zaten hani 2017 Mart'ı ile 2016 Mart'ını karşılaştırdığımızda da çok büyük bir e, arada da bir fark yok aslında. Evet. Takip ediyor 2017 Mart'ı. Ben Türkiye'ye de baktım. Aslında bütün dinleyicilerimize de öneriyorum, İlginç bir şekilde Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu konuda güzel çalışmaları var ve de her ay yayınlıyorlar. Kuraklık ve sel haritalarında yayınlıyorlar, iklim değişikliğini takip etmek açısından önemli. Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise uzun yıllar Mart ayı ortalama sıcaklığı 7.1 derece iken 2017 Mart ayı 8.8 derece olarak ...gerçekleşmiş yaklaşık 1.6 derece bir artışta. çok vahim bir artış yani. Evet. E, ve Türkiye'de 2017 Mart ayı 2016 Mart ayına göre daha serin geçmiş... ...ama yine de dediğimiz gibi uzun yıllar ortalama sıcaklıklarının e, 1.6 derece üzerine gerçekleşti. E, sıcaklık fark haritasına baktığımız zaman... ...Türkiye'nin tüm bölgelerinin ama özellikle İç, Adano, İç Anadolu, e, Tekirdağ... E, Edirne, Kırklareli, Çanakkale bölgesi ve de e, Doğu Anadolu'nun oldukça sıcak geçtiğini gözlemlememiz mümkün. Mesela Artvin bölgesinde de çok ilginç. Sadece Artvin'de, e, Karadeniz'de e, yine aşırı yaklaşık 3 derece daha sıcak geçen bir e, Mart ayından bahsetmemiz mümkün. E, bu yerelde yapılan ekolojik yıkımları da tabii bu anlamda düşünmek gerekiyor. Yani sadece Artvin'de... Böyle bir şey görmek henüz Cerat Tepe'nin e, durumunu takip etmiyoruz. E, biraz durmuş gibi olsa da Cerat, Cerat Tepe'deki e, altın madeni süreci yine de yerelde bile bu bölgede bu kadar bir iklim değişikliğinin etkili olması oranın bir de yerelinin sağlığını da etkileyecek e, bu tarz e, maden ve ekolojik yıkıma neden olabilecek e, süreçleri tekrar değerlendirmek gerektiğini gösteriyor herhalde. E, bu arada bu e, Mart ayı işte ortalama sıcaklığı, genel ortalama sıcaklıklar vesaire takiplerimizi NASA'dan yapıyoruz dünya için. E, henüz yapabildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissetmeliyiz. Çünkü e, NASA'nın geleceği Trump'ın iki dudağının arasında. Başkan ABD Başkanı Trump'ın iki dudağının arasında. Ve kesiyor yani. Evet. Yakın. Yani bilim insanları NASA'da çalışanlar filan isyan halinde. Büyük bir direniş gösteriyorlar yani <gülüyor> şayanı hayret biz eskilerin de işiyle gerçekten şaşılısı bir direniş gösteriyorlar ama nereye kadar yapılabilir bilinmez tabii çünkü kestim diyor ve bitiriyor bütçeyi Aynen. atıyor uzay araştırmalarına derin uzay araştırmalarına aktaracak. Kesinlikle öyle. Orada Çok... da hayat bulunmuş zaten yani i̇şte... hayat ihtimali. Evet, ee, Trump zaten hani ABD Başkanı'nın bütçeyle ilgili e, yap, verebileceği kararlar oldukça sınırlı. Belli savunma bütçesi ve hani e, kalkınma bütçesi vesaire başkanın e, inisiyatifinin dışında. Ama işte NASA'nın eğitim bütçesi, sağlık bütçesi, işte temiz enerji ve NASA'nın bütçesi e, tamamen başkanın onaylamasına bağlı olarak ve aynen sizin dediğiniz gibi geçen hafta yaptığı konuşmada NASA'nın Ee, özellikle uzaydaki araştırma ve keşif misyonlarını överken e, şu anda evimiz olan gezegenimiz dünya için yapılan misyonları kapatmayı e, kapatacak bir bütçe kararında bulundu. Hatta iklim e, değişikliğini NASA'nı gözlemlediği dört tane uydusundan bir tanesi ki yörüngeye oturmuş bile bu dört uydunun da kapatılması söz konusu olabilir eğer e, Trump'ın bütçe değişikliği geçerse. Ee, yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir iddia var. Enerji Departmanı'na bağlı olan tek müdürlük... ...Uluslararası İklim ve Temiz Enerji Müdürlüğü'nün çalışanlarına yazılı olan bildirimlerde... ...iklim değişikliği, sera gazı emisyon azaltımı ya da Paris Anlaşması gibi kelimeleri... ...kullanmamaları yönünde bir uyarı yapıldı ki... ...bu birim ABD'de içine iklim geçen tek birim olarak hayatını sürdürüyor. Bu EPA mi? Yani... International Climate and Clean Energy Office, cah <gülüyor> şey, Department of Energy. Eh, jadi, yani Energi Bukanlah Nabal. Evet. <gülüyor> evet, çok... ...tamamen 1984 romanından, Distopya'dan alınma gibi şeyler. Yani hafıza Hafaza atıyorsun o kelimeler, geçmiyor. O zaman da tidak, tidak, olmuyor tabii. <gülüyor> Aynen öyle. tidak, Ve e, bir haber daha söylemek istiyorum e, 1984 vesaire demişken. E, malumunuz dün e, yani 16 Nisan referandumdan daha bağımsız bir şekilde e, düşünemiyorum. Iklim gündemini bile düşünürken aklımda a, arkada bir yerde referandum vardı. E, şunu merak ettim. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan beş e, büyük dünya devi ülke vardı ya. Bir tanesinin ismini e, pek çok dinleyicimizde ilk defa duymuş olup. ...duymuş olabilir... Ee, ...Cibuti... Cibuti. Ha. Ben e, şeyde baktım... yani ...Google'dan baktım... yani ...kusura bakmasın Cibuti... ...halkı, e, kimseyi şey yapmak gibi bir niyetim yok... ...ama bilmiyordum... ...çikolata markası zannetmiştim ilk başta... Ee, ...merak ettim Cibuti... ...ne yapmış Paris İklim Anlaşması'nı diye... Cibuti mi desteklemiş? Tebrik mi yollamış? Ben onu kaçırmışım. Katak. Kaçırdınız mı? Sabah gazetesi sayesinde dünyanın en büyük beş ülkesinden bir tanesi oldu. Dünya medeniyeti oldu. Cibuti, Cibuti mi? Evet mi? evet Cibuti. Katar vardı. İşte bir şey daha var. Biliyorsunuz Türkiye... Batı dünyasından Mac Macaristan vardı. Önemli. Evet bir Orban. Trump telefonla aramış. O yeğeni. Evet. Öyle. Naomi Klein şey yazmış bu konudan konuya atlamaca. Twitter'da gördüm sabah gelirken... Ee, ...Trump telefonla aradı haberin üzerine... ...ne yapacakmış, tavsiye mi alacakmış yazmış. Dım dım tıs diye buradan... Naomi Kline'a... <gülüyor> ...Erdoğan'dan tavsiye alacakmış... ...diye yazmış Twitter'dan. Neyse bu Cibuti'de evet... Yani ...ben de Sabah Gazetesi e, sayesinde öğrendim... E, ...Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik eden... ...ilk tebrik eden... ...medeni, dünya medeniyetlerinden... ...büyük ülkelerden bir tanesi. dedim ne yapmış Cibuti acaba... ...Paris İklim Anlaşması'nı... ...malumunuz Türkiye hala onaylamadı... ...Paris İklim evet. Anlaşması'nı... ...Cibit onaylamış ya... ...onaylamış Paris İklim Anlaşması'nı... ...22 Nisan'da imzalamışlar... Ee, ...11 Kasım'da 22, da... onaylamışlar. Geçen yani. Ha ...geçen sene... Üstelik. Bir, ...kaç ay olmuş işte... ...6 ay falan 5 ay 6 ay olmuş... ...bir seneyi geçiyor... 22 Nisan demedin Onu Biz de imzaladık canım. İmzalamakta bir şey yok. Gittik imzamızı attı. Onaylaması ne zaman? On, onaylaması 11 Kasım. Ha 11 Kasım. E hey, Fena değil. E tabii fena değil yani. Şeyde Marrakeş zamanında onaylamışlar. 11 Aralık'tan itibaren de şeye girmiş artık. Onların resmi olarak süreçlerine girmiş. Geçerli olmuş Paris İklim Anlaşması. Bugün Yeşil Gazete'de de bu programın özet haberlerini yapıyorum. Oraya da Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan Cübüt'i bizi onaylamayan Türkiye diye bir baş manşet attım kendime. Ee, evet elimdeki ilginç haberlerin bir kısmı şimdilik bu kadar Türkiye ve şey referandum gündemine dair olarak. Evet tabii Trump deyince orada bir saniye daha durmakta fayda var bir mahkebinin ilginç bir makalesi vardı. Guardian'da da eminlandı. Yani <gülüyor> Trump tabi dünyanın gezegenini en büyük dü düşmanı olarak hareket ediyor. Görüyoruz filan diyor. Ama e, yani e, genç kızların rüyalarını süsleyen Kanada e, Cumhurbaşkanı e, başbakanı, başbakanı lütfen. Başbakanı pardon Justin Trudeau bu e, e, Ona bayıl, ölüp bayılmaktan vazgeçseniz çok iyi olacak diye bir manşet atmış. Çünkü adam e, en az Trump kadar e, gezegen için bir felaket olduğunu söylüyor. Biliyoruz tabii yakışıklılığı hatta şey izlenimi var böyle. Bir e, genç e, rock topluluğundan yeni çıkmış gibi bir hali var. Ömer Bey adamın yakışıklılığından söylediği şeyleri dinleyemiyorum. Işte. Evet onun öyle bir... <gülüyor> Biliyorum onun da bir beyni var ama... <gülüyor> Emin, yani beyni var ama vicdanı var mı bilmiyorum. <gülüyor> yani e, göçmenlere gayet iyi, kadınlara eşit haklar veriyor her seviyede hükümette. E, ve işte onun için de Kanadalıların böyle baygınlık geçirmeleri önemli, e, yani anlaşılır diyor. Fakat bunu açık gazetede söyleme fırsatımız olmuştu. Houston'da ne petrolcülerle bir toplantıya katılmış Ve yaptığı konuşmadan sonra dakikalarca ayakta alkışlanmış petrolcüler tarafından. Hiçbir ülke diyor 173 milyar varil petrolü keşfedip ondan sonra toprağın altında bırakamaz. Yok öyle şey diyor. yani Bir yandan Paris Antlaşması'nın en önemli hazırlayıcılarından biriydi Kanada. Bir yandan da işte Kanada'nın en önemli çevre ve bilim insanlarından biri olan David Suzuki ile konuşurken de şeyi söylüyorlar yani. E, yani. Ne yapalım biz kaynaklarımızı da kullanmak zorundayız filan diyorlar. Üstelik de dünyanın en pis şeyi. Alberta'nın Alberta eyaletinden çıkarılan orayı ay yüzeyine çeviren iş makineleriyle filan petrol kumullarından bahsediyorlar. Yani hiç olmazsa Trump çok da yakışıklı ya, hak, değil mi demiş. Hakaret ediyor. Ama e, hiç olmazsa aksini söylemiyor. Ben bunu yok edeceğim. Sileceğim, iklim falan edemezsiniz diyor. Öbürü ben çok iklimciyim, çok çevreciyim deyip ondan sonra da yani evet. bir hesap ya bir matematik hesabı yapıyor. Paris yani Oil Change International kuruluşunun hesabına göre Kanada'nın Paris'teki kendisine verdiği hedef bir buçuk derece var ya işte herkesin bir buçuk derece ısınmanın altında kalmamız gerekiyor diye. Zaten onu geçmek için o o o hedefi aşmak için e, gerekli karbon salımının yüzde otuzunu sadece Kanada çıkarabiliyor bu <gülüyor> tarz sayısıyla. Yani öyle bir hesap var. Ve bu da dünya nüfusunun da yüzde birinin yarısı kadar bir nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani <gülüyor> durum bu. Bir de Avustralya var tabii. Ondan da bahsedelim. İki saniye. Bir de ama yani Kanada Kanada'dayken iki bir iki şey daha Şöyle. ekleyebilir miyim? Öncelikle e, Kanada'da da şu en son haber çıktı. E, Kanada'nın kuzeyinde bulunan e, permafrostların e, büyüm, şey erimeye başlamasıyla ilgili özellikle eee hmm. ...karbon, permafrostların erimesi... ...şu anlamda çok e, kritik... ...bizim iklim değişikliğinin geri besleme... ...hatta pozitif geri besleme... ...döngülerinden bir tanesi olan... ...sadece işte... E, ...permafrostlar da eridiği zaman... E, ...bunlar karbon açısından oldukça... ...zengin topraklar olduğu için... ...oradan çıkacak karbondioksitin... E, ...iklim değişikliğine... ...daha da bir pozitif etkisi olacağını... ...yalnız karbondioksit değil aslında metan tabii... Evet, ...orada metan. Bir, bir lurlaşmış halde... yani Kristal metanlar sürekli donmuş toprakta o çözülünce permafrost çözülünce metan çıkıyor ki metan bilmem 25 kat filan daha kuvvetli şeyden karbondioksitten sadece ömrü biraz daha kısa olduğu için dikkat almıyor yani karbondioksit evet. partikülleri 100 yıl kadar kalıyor atmosferde metansa 5 yıl mı ne kalıp gidiyor ama o 5 yıl yetecek zaten evet <gülüyor> Durumu halletmek için. Ve bu eriyen e, permafrost yüzeyi e, küçük bir yüzey değil. E, square miles e, olarak mil kare olarak vermiş e, haber ama ben kilometre kareyi de değiştirdim onu. Yüz otuz dört bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz ki e, ABD'nin Alabama eyaleti kadar yük, büyük bir alandan bahsetmemiz mümkün. Kanada'nın kuzeyinde. Türkiye'nde dörtte bir, beşte bir kadar. Türkiye'nin yüz bilmiyordum. Teşekkürler Ömer Bey. Evet, Türkiye'nin de beşte biri kadar büyüklükte bir permafrostun, permafrost alanının eridiğinden bahsetmemiz mümkün. Kanada'nın kuzeyinde. Ama bunlar önemli Çünkü bahsettiğimiz gibi Justin Trudeau'nun yakışıklılığı, gezegenimizi evet. bir kalkan gibi koruyor. Evet, çok doğru. Bu arada da yine Kanada'da kaldım o zaman. Avustralya'yı madem geçirtmedim. Ben de Kanada'da kalmaya karar verdim. Ee, bu çok inanılması güç bir haberdi. Guardian'da çıktı işte. Ee, 17 Nisan tarihinde Hannah Devlin yazmış, imzalamış haberi. Bilim muhabiri. Ee, Slims Nehri varmış orada Kuzey Kutbunda. Kanada'nın Kuzey Kutup tarafında. Çok büyük bir nehir. Devasa bir nehir. Yani en geniş yeri 150 metre. Böyle boğaz gibi filan nehrin büyüklüğünü vermek için 150 metrelik şeyi genişliğini verdim. Ve river piracy dedikleri şey olmuş. <gülüyor> nehir korsanlığı doğal biçimde deniyor. Yok olmuş nehir, gitmiş. Bu milyonlarca yıldan beri gözlenen olan şeyler mi? <gülüyor> Değişikliklerle, buzların erimesiyle filan akışı başka yere gidiyor nehrin, evet. yok olabiliyor. Bu yalnız dört dört gün içinde gerçekleşmiş. 150 metre genişliğinde en geniş yeri olan dev bir nehir bir anda yok olmuş. Birim insanları gidip oraya bakmışlar ve yani yürümek bile çok tehlikeli çünkü çamurdan götürü verir demiş yani insanı çeki verir içine ve bir de böyle eskiden yelken açtıkları hava şimdi artık tuz şey pardon toz bulutları halinde, kuraklık filan Yani nehir gitmiş. Başka bir yere gitmiş buzullar eridiği, çekildiği için. Ve yani e, bu şimdiye kadar doğal olarak böyle bir değişiklik olmasının olasılığı yüzde 0.5 yüzde 1 bile değil. Yüzde yarım. Yani 99.5 olasılıkla yüzde. Bu endüstri çağından beri yapılan petrol ve diğer gazların kömürün filan çıkarttığı salımlardan oluyor deniyor. Evet. Bir de son bir uzattım lafı ama bir de Avustralya'ya vereyim. Avustralya'da da Adani diye bir Hint firmasının yaptığı devasa dünyanın en büyük petrol şey kömür şeyinin kurulması söz konusu ve bu bütün Avustralya'nın yüz ölçümünü de, şeyini de yapısını da, atmosferinizi de değiştirecek. Yani hem Büyük Mercan Resifi'nin yok olmasına, hem devasa ormanların ve çok daha büyük orman yangınlarının çıkmasına, hem de çok daha büyük fırtınalara yol açacak. Ama olsun, biz bunu yapacağız diyor. Turnbull Çünkü çok para var. <gülüyor> Yine Avustralya'da kalalım o zaman. Büyük Mercan Resifi'nin ...son iki senede üçte ikisinin tamamen ağırdığını gösteren... ...yukarıdan çekilmiş fotoğraflar elimizde var artık. Özellikle Guardian geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili... ...oldukça detaylı bir dosya hazırladı. Gördüm onu ben de. Yaklaşık 1500 kilometrelik bir bölümde ağırmayı gözlemlememiz mümkün. Geçti 2016'da bir kitlesel olarak ve tek seferde büyük bir kitle halinde bir ağırma gözlemliyoruz. Bu tamamen iklim değişikliği nedeniyle e, oluyor. Okyanus e, sularının ısınması nedeniyle. Ve geri dönüşsüz tabii işin korkunç tarafı. Yani e, belki bir ihtimal e, Guardian'da yazana göre bir ihtimal geri dönüş olabilirdi. Mercan Resifi kendini yenileyebilirdi ama hiçbir zaman bunun için yeterince vakit bulamıyor. Fırsat bulamıyor. Evet. evet. <gülüyor> e, ve bu Mercan Resifi'nin verdiği mücadele Avustralya halkının 60'lara ve 70'lere kadar ...dayandığını öğrendim. Resif özellikle petrol çıkarma ve madencilik yüzünden zarar görüyordu... ...ve bir kişiyle başlayan mücadele onlarca yüzlerce en sonunda binlerce kişinin katılımıyla kitleselleşiyor. Ve de şu anda inanmak çok zor gelse de Avustralya halkının gücü ve kararlılığı sayesinde... ...insanlık tarihinin en büyük deniz parkı olarak Büyük Mercan Resif'i tam olarak halka ait oluyor... Ancak şu anda üçte ikisinin tamamen ağırdığını görüyoruz ve e, turizm gelirlerinin bile oldukça etkili olacağını çok düşeceğini söylüyorlar bu arma nedeniyle ama sadece turizm değil yani tamamen halka ait olan bir Deniz parkı ve bir güzellik bembeyaz olmuş halde şu anda. Bir çok güzel bir yazı daha vardı. Biraz umutsuz olmakla beraber bir halkın mücadelesiyle kurtarabiliriz. Başka hiçbir sahtekar politikacı ya da şirket, Adani gibi şirket bize engel olamaz. Avustralya halkı olarak birlikte ayağa kalkıp hem Büyük Mercan Resif'ini hem halk Deniz Parkı'nı ...kurtaracağız ve bu sahte politikacıları ve şirketleri atacağız başımızdan diye de... ...ilginç bir Avustralya'nın yazısı vardı Guardian'da ona da tekrar bakarız sonra. Hmm. Bu, son Adani madem Hindistan e, şirketiymiş... ...Hindistan'la ilgili bir küçük haber daha vereyim o zaman. Kuzey Hindistan'a şimdiden bir erken sıcak hava dalgası gelecek... ...yaklaşık 38 derece derecelere vuracağı söyleniyor. Şimdiden. Şimdiden. Uf. Ee, ve Hindistan'da çok ilginç bir şey var. Hindistan'da böyle sıcak hava dalgaları gelmeden önce toplu mezarlar kazıldığını öğrendim geçen hafta. Çünkü e, hava o kadar sıcak oluyor ki kim mezar kazacak kimse bulamıyorlar ve sıcak nedeniyle ölen insanları mezarlara defnedemiyorlar. Bu, Bu nedenle, nedenle önceden açmak gibi bir şey. Evet yani. çünkü pırk, eğer pırk. o insanları yani mor kapasitesi belli ve o insanları evlerde bırakamazlar çünkü yine sıcak hava yüzünden çok daha hızlı cesetler bozuluyor ve de e, hastalık yayılma ihtimali var. Bu nedenle e, bir önlem olarak iklim değişikliği adaptasyonu. Evet, çok yani mezar Özgecan çok yerinde bu işi şey, her programı iyi bir haberle kapatalım dedim. Bu da senin iyi haberim bu oluyor değil mi? İklim değişikliği adaptasyonu için Hindistan çok büyük bir adım attı. <gülüyor> <gülüyor> Toplu mezar kazmayı bir politika haline getirdi. Evet bu benim iyi haberim. Artık iyi haberlerimiz bu seviyede sevgili dinleyiciler. Peki. Başka da iyi haberimiz yok. Böyle kapatalım o zaman programı Herkese iyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın.